Yani gönderilen peygamber hiçbir menfaat gözültmeden insanları ne yapmak, Allah'a davet etmesidir. İşte Peygamberimiz de ne yapmıştır? Bunu yapmıştır. Hiçbir menfaat ne yapmamış? Gözetmemiş. Maite 44'ü, nurun sebebini hiç okuduk mu? Hani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir diye ayetin sonunu herkes ezberler de Hiç nuzlu sebebini okudunuz mu? Yahudiler ne yapıyor? Zenginler zina ettiğinde katıra bindiriyorlar. İnsanların içinde teşhir ediyorlar. Fakirler zina ettiğinde ne yapıyor? Rejmedip öldürüyorlar. Sonra ikisi de de güç yetiştiremiyorlar. Tutuyorlar, katıra ters bindirip insanların içinde teşhir ediyorlar. Dünyalık az bir menfaat karşılığı Allah'ın ayetlerine ne yapıyorlar? Ters düzeltiyorlar. Menfaat, dinlerini satıyorlar. Allah Hazreti ve Celle ne diyor? Kim Allah'ın indirdiğini hükmetmezsen, işte onlar kafirlerin takeniz burada kullanıyorlar. Demek ki davetçi insanda hiçbir menfaat ne yapmayacak, güçmeyecek. Adam şimdi geliyor, hayatı bir soru soruyor. Bu bizim işimiz değil diyemez. Tamam.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 Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ne yapma? Ben bu davandan vazgeçmem demiş. Vallahi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ssalaam her zaman akıllara, gönlülere hitap etmiş. Onlara ne yapmış? Hep yumuşatmış. Mesela bir yere geliyor Hüseyin diye, kavmin en iyi konuşanlı karşısına çıkarıyorlar. Kendileri de etkilenmeyeyim diye bunları duymayacak bir yere kavmi duruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk sorusu. Rabbin kaç? Hüseyin diyor ki yedi. Niye yedi demiyor? Bakın devam ediyor. Başım dara geldiğinde, sıkıştığında hangisine müracaat ediyor? Hiç tereddüt etmeden Göktekin'e diyor. Geçmişteki bir müşrik dahi böyle diyor. Bugün inanıyorum diyen Göktekin'e diyemiyor. Gökteki ne diyor? Evliyev Süleyman senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor? <gülüyor> Nereye itabetti? Bak Kuranda gelen bir ustup var. Gökten selameti indiren kim? De ki Allah. Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran kim? De ki Allah. Hep akıl edeceğe bir soruyla arkasından hiç düşünmüyormusunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ustupu da neydi? Buydur. Bizim de yapacağımız nedir? Budur. Bu mescit kimin? Allah'a. Sen niye burada namaz kılınıyorsun? İşte darı mescididir. Mescididir arsa bir Müslümanın buraya girmesi mümkün değil. Sen ne giriyor? Düşünmeye ne yapacaksın? Sevk edeceksin. Eğer mescididir arsa gel kardeş bizde girmeyelim. Anlat bunun doğruluğunu. Aynı ustuplanını ne yapacaksın? Sıkıştıracaksın. Düşünmeye sevk edeceksin. Baktın düşünmeye başladı. Çek git. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az soruyor, öz soruyor. Anladığımı üzerine, üzerine git diyor. Üzerine git denir ne? Bu sefer ne başlar? İlim biter. Tırmalama başlar. İşte duracağımız yeri bilmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hep akla hitap etmiş, gönülleri yumuşakmış, onları peşin hükümlü olmaktan ve hissi davranışlardan uzaklaştırmış,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 işaret edilmektedir. Evet, yine Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Ssalam'ın davetteki metodlarından birisi davet metodunu benimsemesi. Yani karşıdakini susturmak için mantık oyunlarına gitmeme, tartışmaya gitmeme, cede gitmeme. Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Ssalam asla buna iltifat etmemiş. Hatta bakın okuyun hayatını. Nereye giderse gitsin bir adam parlak yüzlü genişçe yüzlü buna inanmayın bu yalancı kavminde bölücülük çıkaran diye hep ne yapmış peygamberin üzerine söylemiş sahabe diyor ki Allah kendisine razı olsun Allah Resulü diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem kafasını kaldırıp da ona bir sefer bakmamıştır diyor iltifat bile etmemişti diyor o insanın amcası.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 Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle ayetinde ne diyor? İnsanları Rabbının yoluna doğru söz, isabetli düşünüş ve güzel öğütle çağırır. Onlara yapacağın mücadeleni en güzel tarzda yürüt, emrine bağlı kalarak o güzel sözle gönülleri fethetme ve ikna etme yolunu ne yapmış? Seçmiştir. Sehf.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 hazırlamalı. İnsanların durumunu gözden ne yapmalı? Geçilmedi. Buna dikkat etmediği zaman hitap et de ne yapıyor? Cılız kalıyor. Benim gibi saati fazla zorlayıp geciktirdiğinde insanların alım şeyi ne yapıyor? Düşebiliyor. Davaktin var mı? Var.、Tamam. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat ettiği noktalardan bir tanesi ne anlatırsa anlatsın, kısa ve özde anlatıyor. Meseleyi ne yapmıyor? Uzatmıyor. Şu ilmiyle amel etmeyen âlimin misali şu kandile benzer diyor. Kandil ne yapıyor? Işıtmak için kendisini yakıp bitiriyor. Fazla söze gerek var mı? Veyahut bir yerde ilmiyle amel etmeyen âlimin misalini anlatırken cehenneme dül bir adam getirilir. Bağırsakları çıkar, değirmenci merkebinin dolaştığı gibi etrafında dolaşır. Yani verdiği misal ne? Eşik. Allah Azze ve Celle ilmiyle amel etmeyene kurandan ediyor, eşik. Kitap yüklü, eşik diyor. Alar arasında ne yapıyor? Aynı örnekten veriyor, değirmenci merkebi gibi ne yapar? Dolaşır ve oradakileri bakar ki diyor adamı tanır, bey filan.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 insanların senden yüz çevirdiğini gördüğünü, sen de onlardan ne yap? Yüz çevir. Ya ama biz senden yüz çevirmedik ki. İşte biz de sorduk diyor. Ne zaman esnemeye başladıklarında, sağa sola bakınmaya başladıklarında onlar senden yüz çevirmişti. Sen de onlardan elini çekti. Yok da ben o yüzden devam ediyorum. Evet. Yani burada da şunu kastediyor. Sıkmıyor sohbetinden. Bu en önemli dikkat ettiklerinden bir tanesi. Yine Ayşe annemizin dediği gibi bir meseleyi anlattığında önemliyse önemine binaet en az 3 kere tekrarlıyor. Önemine binaet. Biz diyor anlardık ki diyor bunu bilmemiz yani bellememiz gerekirdi diyor. Bunu 3 kere ne yapıyor? Tekrarlıyoruz. Yine hızlı geçiyor. Kendisine bir soru geldiğinde bilmiyorsa ne yapıyor? Vahyi bekliyor ve sukul ediyor.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 Bir、adam diyor. Allah'ın kitabına baktım, bilmiyor. Resulullah'ın sünnetine baktım, bilmiyor. Şimdi ben sana bir cevap versen, bu da Allah'ın dinine ters olsa, hangi yer beni barındırır diyor. Adamı silkeliyor. Bilmiyorsan al onun cebine ne yap? Gidin. Bu da ilmin nedir? Yarısıdır. Yine İbn-i Mesut'a Allah kendisinden razı olsun. Ben diyor, karıyı yüz tarafta boşadım diyor. Bilmiyorum diyor. E nasıl bilmezsin diyor. E、biz dindim üç talah biliyor, sen yüzeye çıkarmışsın değil mi ben diyorum?、Yani、sen meseleyi ne yapmışsın? Çoğahtmışsın. Bilmediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Sukuat etmiştir. Bu da ne sapmaya ne de sapdırmaya ne yapmaz? Neden olmaz? Ama kıyamet alametlerinden birisi nedir? Böyle bir zaman gelecek ki insanlar ilmi küçüklerden yiyecek. Onlar hem sapacak hem de sapdıracak.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 ve bilmediğiniz noktada durmanız kardeşlerim. Bilmiyorum deyip, Allah seni faziletli kılar. Öyle alimler var ki geçmişte hayatlarını okuyup yüz soru soruyorlar, belki üçüne biliyorum diyor ya. Bunu bile kendilerine çok görüyorlar, hadisçi çok. Ama bugün bilmiyorum diyen bir adamları hiç gördünüz mü siz? Hemen giriyor bir yerden anlatıyor. Yarın tam zıttına çıkıyor. Artık o anlattığı biliyorum dediği akidesi olmuştur. Dönemiyor. Onun için Peygamberimizin bu çok önemli bir uslubudur. Bilmediğinde ne yapıyordu? Sukut ediyor, duruyor ve vahid ediyor. Ayıp bir şey değil. Halbette aynı zamanda fazilettir. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hitabetinde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 Konunun önemine binayen Ali diyor ki Allah kendisinden razı olsun, insanlara anlayabilecekleri sözleri söyleyin, sözü anlamayıp da Allahı ve Resulunu yalancı duruma düşümlerini ister misiniz diyor İmam Muhaaddin haklediyor. Yani bir kavmi anlayamayacağı sözleri ne yapmayacaksınız? Söylemeyeceksiniz. Orada düşük seviyeli insan varsa bunu ne yapmayacaksınız? Anlatmayacaksınız. Adam hemen kavrayıp üzerine geliyor. Öğrendiğin ilimle ona hiçbir şey ne yapamıyorsun? Veremiyorsun. Allah kendisinden razı olsun İmam-ı Şafi' ne kadar alimlerle münazara etsem hepsini yendim diyor. Ne kadar cahillerle münazara, münazara girdiysem hepsini de yenirdim diyor. Cahil alimin kıymetini anlamaz ki.、Ben、anlamaz ki. Onu anlatamaz. Odunum da odunum der.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 al sana odun demiş. Evet, bazılarının da anladığı bu. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları anlayabileceklerini söylemek kadar anlayabilecekleri bir dil ve uslupla konuşmuştur. Sağda koşarak geliyor. Benim kadı, kadınım diyor, siyah bir çocuk doğurdu. Niye koşarak geliyor? Kendi beyaz teli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam develeri gösteriyor. şu devre neyden diyor oldun, beyazdan nasıl olmuştur、e、geçmişteki bir damarına çekmiştir e sen diyorsun, çocuğu da çekmiştir deyince adam ne yapıyor hemen sukut ediyor ama koşup gelişteki niyeti neydi çocuğunu sevinmiyor doğduğuna karısının zinadan çocuk peydahladığına inanıyor ama bir akıllı düşünceli güzel bir söz hem onu götürüyor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 Karşıdaki insanın iş dünyasının psikolojik ihtiyacını ve verdiği emir karşısında hangi hatalarını gidereceğini Allah Resulü ne yapıyor bize hesaplıyor. Yine Ali sallallahu aleyhi ve sallam yüzü vurmadan tasip etmiştir. Yani birileri geliyor Allah Resulü'nün Ali sallallahu aleyhi ve sallamın nafile ibadetlerini soruyor. Azımsı yollar. Biri diyor ki ben diyor artık diyor hep gece namaz kılacağım. Biri hem oruç tutacağım. Biri ne diyor? Evlenmeyeceğim. Allah Resulü duyuyor aleyhissalatü vesselam, çıkıyor. Birilerine ne oluyor ki? Böyle böyle diyor. Ben hem gece uyurum, hem de kalkarım, namaz kılarım. Hem oruç tutarım, hem de tutmam. Evlenirim. Kadınlardan uzakta dururum. İşte benim sünnetim budur. Kim benim sünnetimle yüz çevirse benden değil ama sen sen sen bunu niye söylediniz? Demir. Ortaya söyleyerek alan ne yapıyor? Alacağını alıyor. Yine kardeşler Ali sallallahu aleyhi ve sellem tatlı dilden uyarırdı. Yılanın dili nasıl? Çatall. İnsanın, yani tatlı dil. Yılanı bile ne yapıyor? Deliğinden çıkarır derler. Tatlı dil davette de ne yapacak? Birinci uslubumuz olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşmalarında insanların işlerine işleyecek, ruhlarına tesir edecek belli güzel söz söylerdi. Evet. Yine kardeşlerim, tecrüyle eğitim vardır ki, bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir anda bütünüyle bir meseleyi ne yapmamıştır? Anlatmamıştır. İnsanların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 İyi insandan kötü insanın misalini anlatırken nasıl anlatmış? İyi insanın arkadaşlığıyla kötü insanın arkadaşlığını, demirci körüünde çalışanla at darcıda çalışan. Birinin yanına gidiyorsun, ne yapıyor? Ateş geliyor, kir geliyor, iz geliyor ya da bir yerin yanıyor. Birinin yanına gidiyorsun ya popus iniyor, ya satın alınıyor ya da ikram ediliyor.